Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Nuaym bin Abdullah radıyallahu Kureyş kabilesinin Adi bin Kâb koluna mensup olan Nuaym bin Abdullah, nefes darlığı hastalığından olsa gerek, göğsü hırıldadığı ve Resulullah'ın, Nuaym'ın göğsünün hırıltısını cennette işittim diyerek, onu cennette müjdelediği için, göğsü çok hırıldayıp öksüren anlamına gelen, Nehham lakabıyla anıldı. Kaynaklarımızda, Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh'ın, İslam'ı kabul eden ilk 10 kişiden biri veya 38. Müslüman olduğu zikredilmiştir. İbn İshak ve İbn Hişam gibi ilk dönem müelliflerinin naklettiğine göre bizler onu Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına kadar uzanan olaylar zincirinin ilk halkası olarak biliriz. Hz. Ömer radıyallahu anh, Mekkeli müşriklerin tahrikleriyle Allah Resulü'nü öldürmeye karar vermişti. Aldığı kararı uygulamak üzere Müslüman olmadan önce yola çıkmışken, Nuaym bin Abdullah ile karşılaşmış ve niyetini ona açmıştır. Nuaym ise Ömer'e, peygamberi öldürdüğü takdirde, Abdümenaf oğullarının kendisini sağ bırakmayacağını söylemiş, ayrıca kız kardeşi Fatıma ile eniştesi Said bin Zeyd'in de İslamiyet'i kabul ettiğini bildirmiştir. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anhın iman etmesiyle sonuçlanacak olan gelişmeler zincirine zemin hazırlamış oldu. Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh, Mekke'nin sayılı zenginlerinden bir sahabiydi ve fakir, dul ve yetimlere yardım ederdi. Bu sebeple yakınları ve Mekke'nin ileri gelenleri, onun hicret etmeyip Mekke'de kalmasını istemiş, dilediği şekilde yaşamasına müsaade edeceklerine dair teminat vermişlerdi. Nuaym da Mekke'de kalmış ve daha sonra Hudeybiye antlaşması sırasında 40 kişilik ailesiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir. rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Nuaym bin Abdullah'ı kucaklamış, ''Kavminin sana karşı davranışı, benim kavmimin bana karşı davranışından daha iyi oldu.'' Zira kavmim beni yurdundan çıkardı ve beni öldürmek istedi. Senin kavminse seni korudu ve sana eziyete engel oldu demiş. Nuaym'de Allah Resulüne, senin kavmin seni Allah'a itaate ve düşmanlarıyla cihada sevk etti. Benim kavmimse beni hicretten ve Allah'a itaatten alıkoydu şeklinde karşılık verdiği belirtilmiştir.'' Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı ve bir ara Kâbe oğullarına gönderilen zekat amili görevlerine yürüttü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki hadis rivayet eden Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Bizanslılarla yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda